öğrencilerimiz de onları evlere yönler, gönderdik ve öğrencilerimiz o mercimeğin bir döngüsünü bir hayatın döngüsünü gördüler. Hı hı. Mercimeğin topraktan çıkışını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 Okula getirdiler. O okula getirip arkadaşlarıyla sergilediler. Ve bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorlar. Yani bir şeyi, üretimini görmek. Evet, ona bugün, dokunmak... bugün kaybettiğimiz bir şey evet. maalesef. Ya yani tabii ki biz kaybettik. Nihayetle ben dediğim gibi çiftçi çocuğu olduğum Hı -hı. için. Ben orada aynı zamanda sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ee, biz öğrencilerimizden, öğrencilerimiz şeker pancarını sonra Ben tak çizerim.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 Nelerle karşılaşacağımızı, neler alacağımızın şaşırt, ya yani şaşırtıcı bir şekilde almaya başlıyoruz aslında bir şey vermeye başladığımızda. Evet. Örnek vereyim mesela e, biz bu doğa dostu kent bahçeleri topluluk kampisi de ilk birinci yıl, e, gün eğitim veriyoruz, teorik eğitim. Daha sonra işte uygulamasını yapıyoruz, ikinci gün bostanları kuruyoruz. Orada soruyorum, e, diyorum ki şimdi bir soru soracağım bir iki üç işte güneş nereden doğuyor diye. <gülüyor>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 vardı ilişkisinin de çok önemli bir yolu aslında. Doğru. Farkındalığı e, her çeşit arttıran bir şey. Buyur evet Mustafa bu süreci de. ben de şöyle özetleyebilirim. Biz e, öğrencilerimize tohum ektikten sonra öğrencilerimizin ilk sormuş olduğu soru şu. Nasıl büyüyecekler? Evet biz de sanki her şeyin bir kullanım kıl, e, kullanım kılavuzu var ya dolayısıyla hayatta her şeyi istiyorlar. Bizden de e, o tohumun büyümesi, bitki haline gelmesi, meyve vermesi için bir kılavuz istiyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. Hemen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 ee, biraz daha şimdi maratonla bağlamak isteyeceğim. Siz de e, Hakan'ın dediği gibi e, bizim e, projemize destek için koştunuz. Bu e, bu nasıl oluştu? Buğdayla olan bağınız ve koşmaya nasıl karar verdiniz? Biraz bundan bahsedelim. Ee, tabii buğdayla ilk tanışmamız e, Victor Ananayas sayesinde gerçekleşti. Tabii ki onun en büyük felsefesi benim de buğdayda almış olduğum en büyük felsefe e, doğal her şeyin doğal olmasıydı nihayetinde. E, tabii şu da araştırmalarımızın neticesinde e, istiyorsanız işte İstanbul'un yüz ölçümü, İngiltere'nin yüz ölçümünden daha küçük. İşte İngiltere'nin yüz ölçümü kırk kat daha fazla. Fakat İstanbul'da daha fazla tür var. Ve bu, bizim bu türe daha fazla sahip çıkmamız lazım. Şanslıyız ama şansımızı kullanamıyoruz. Evet kullanamıyoruz. Oysa hani kentte olmamız bizim için eksi bir yön değil aslında. İstanbul gibi güzide bir şehirde yaşıyoruz. İklimi oldukça müsait, toprağı oldukça müsait. Ve bunun farkına vardık nihayetinde. Tabii ki İstanbul gibi büyük bir kentte ve bunun çerçevesinde ise ne yapabiliriz diye düşündük dediğim gibi öncesinde okulumuzda bir farkındalık yaratmak için doğa ve çocuk dersine yerleştirdik ve doğa ve çocuk öğretmenimizi zaten permakültürcü Hı -hı. bizi bizzat bu kanala soktu nihayetinde Hı -hı. Tabii ki eğitimler almaya başladık ve ileriki yıllarda herkes bir şekilde okul zaten permakültür olarak dönüşmeye başlayacak Hı -hı. biz burada e, ilk ...bizim diğer kampüslerimizden Semiha Şakir koşmaya başladı...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 Dört aralığa kadar e, destek kabul ediyoruz. Dört aralığa kadar kampanya devam ediyor e, maratonun kampanyası. E, adım adımın kendi bir sitesi var ipk nokta adım adım nokta org. E, buradan e, e, buğdayı e, kampanyasını seçerek Doğa dostu kent başlıyor doğumlara kampanyayı. Oradan da hangi e, koşucuya bağış yapmak istediklerimizi seçerek.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 biz buralara kavuşturmak istiyoruz. Nihayetinde ana, bu yapılan çalışmalarda da özellikle şimdi Hakan Bey e, bir şekilde e, adresi verdi. E, benim de ismim Mustafa Yalçınkaya. Desteklerseniz, ana, beni desteklerseniz Buğday Derneği'ni desteklemiş olacaksınız. Evet. <gülüyor>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 sürdürülebilirliğin dışında da bu onarıcı tarım yani onarma meselesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum çok uzun bir konu tabi programlarımıza zaman zaman da yer veriyoruz bu konu Hı -hı. üzerine dolayısıyla artık hikaye sürdürülebilirlikten çok onarmaya geliyor yani birçok eşiği açmış, açmış durumda dünya dolayısıyla gelecek nesillere iyi şeyler bırakmak için her zaman bir tohumdan başlayıp o tohumun yeşermesini ve sonra tekrardan binlerce tohum olarak etrafa yayılmasına emek vermeniz diye düşünüyorum tekrar teşekkür ediyorum hem adım adım koşucularına hem Mustafa Bey'in şahsında Bilge Kağan okullarına teşekkürler öyle peki çok teşekkür ederiz Hakan hem projede verdiğim tüm katkılar için hem de programa olan desteğin ve katkın için Mustafa Bey sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür yani ediyorum teşekkür